Şeytan Röcüm, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salatu ve Selamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim dokununcu sözü mütalaa ediyorduk. Üstad bu sözde insanı, kainatı, insan ve kainatın Rabbi ile irtibatı anlamında namazı ele alıyor. Ve niçin namazın bu belirli, muayyen beş vakte tahsis edildiğinin izahını yapıyordu. Bunu yaparken işte insanın kainat ve Allah münasebetini insanın ve kainatın yaratılış amacının namazla nasıl insanın alemine nakşedildiğini insanın insanlık vazifesini yerine getirmesinde ne kadar mühim olduğunu bu vazife yaparken de niçin bu vakitlerin tercih edildiğini bize izah ediyoruz. Dördüncü nükteden bugün Devam edeceğiz. Özellikle bu dördüncü nükte bu söylediğim manaları beraber cifat etmekle beraber en temelde niçin bu vakitler sorusunun cevabını veriyor. Dördüncü nükte nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Çok orijinal bir misal. Yani insan bir saate baktığında saniyenin hareketini görüyoruz. Saniyenin hareketi dakikanın da bir müddet sonra hareket edeceğini gösterir. Ve geç de olsa saatin ibresinin de hareket edeceğini gösteriyor. Ve daha da geç olsa günün de ibresinin döneceğini gösteriyor. Biz normalde günün dönüşünü bakarak... Bir bakışta anlayamayabiliriz. Ama saniyeyi, saniyelik birkaç saniyelik bir bakış içerisinde saniyenin hareketini anlayabiliyoruz. Saniyenin hareketinden günün hareketine intikal edebilmek gibi insan külli bir nazar elde ettiğinde daha geniş bir yorum yapabiliyor. Saniyenin hareketinden günün hareketine intikal edebiliyor. Evet haftalık bir saat bu şekilde bize. Bir bakış açısı sağlıyor. Öyle de aynen bu saat gibi de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece gece ve gündüz devranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat ömrü insan ve günleri sayan edvar ömrü alem birbirine bakarlar birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirlerini hatırlatırlar. Evet. Nasıl o haftalık saat gibi saniye, dakikayı, dakika saati, saat günü gösteriyor ise aynı saniye, dakika, saat, gün gibi alemde de gece gündüz devranı var saniye gibi. Efendim, mevsimlerin devranı var dakika gibi. İnsan ömrünün aşamaları var saat gibi ve kainatın günlerinin birbirini takip etmesi yani kainat çapındaki yaratılış devirleri var. Bunlar da birbirine bakarlar. Evet. Günün akşama dönmesinde, efendim kışın bahara dönmesinde, insanın yazının insanının yazının yani gençliğinin ihtiyarlığa dönmesinde ve de dünyanın da ihtiyarlığa doğru kıyamet doğru gidişinde Birbirine işaretler var. Saniyenin hareketinden nasıl günün de hareket edeceğini anlıyorsak, bugün akşam oluşundan bu mevsimin biteceğine, bu gençlik devrinin biteceğine, hatta bu dünya hayatının da biteceğine işaretler var. Geniş nazarlı bir insan bunları görebilir. Üstad güzel örnekler veriyor. Mesela, fecir zamanı Tulu'ya kadar... Yani sabah namazının vakti öyle düşünelim. Havanın aydınlanmaya başlayıp tanı yerinin kızarmasına kadar kızarıp artık güneşin doğuşuna kadar. Buna baktı bir insan. Mütefekkir bir nazarla ne görmeli? Evveli bahar zamanını yani bu saniye gibi düşünülürse gün doğmak üzere. Dolayısıyla kış bitmiş bahar emareleri belirmiş yaz doğmak üzere. Dolayısıyla günün doğacağından İnsan baharın doğuşuna oradan yaza intikal edebiliyor. Hem insanın rahmi madere düştüğü havanı, insan anne karnına düşmüş maddi-manevi cihazatlara donatılmış dünyaya doğmak üzere diye insan düşünebilir. Hem semavat ve arzın altı günün kılkaçinden birinci gününe, işte kainatsın ilk teşekkür aşamaları, adeta bebeklik aşamaları rahimdeki insan aşamaları gibi. Bunlar birbirine benzer ve hatırlatırlar ve onlardaki şunat ilahiyi ihtar ederler. Evet. İnsan nazarı cüzi olan bir varlık değil. Yüksek olmak durumunda. O saniyenin hareketinden insan günün hareketine intikal edebilmeli. Aynı şekilde insan günün doğuşundan işte yazın doğuşuna insanın kendi hayat evresindeki doğum aşamasına ve oradan kainatın ilk doğum arefelerine insan intikal edebilmeli. Dolayısıyla günün doğuşunu seyrederken seyrettiği bu ilahi tablo karşısında neler hissediyorsa daha büyük ölçekte baharın doğuşuna intikal etme, sonra insan kendi doğuşuna intikal etme, sonra kainatın doğuşuna intikal etme durumunda. İşte insan bu, akış, bu bakışı yakaladığında Cenab-ı Hak'ın külli icraatlarını seyredebiliyoruz ve insana yakışan da bu insana bunun için akıl verilmiş, bunun için idrak verilmiş, bunun için hayret verilmiş, bunun için muhabbet verilmiş. Evet. Demek ki saniyeden, dakikaya, saate, güne intikal eder gibi insan da günün doğuşundan, yazın doğuşuna, oradan kendi anne rahminden dünyaya doğuşuna, oradan kainatın ilk doğmuş, doğuş evrelerine intikal edebiliyor. Bunların hepsinde tecelli eden ilahi sanatı, İlahi kudreti, ilahi tecellileri insan hayalen seyredebiliyor. Ve zuhur zamanı ise, öğle vakti, öyle namazını vakti neyi işaret ediyoruz? Zuhur zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, yani gün ortada, senenin mevsimleri de ortada, yani yazın ortası yani. Hem gençlik kemal, insan ömrü içerisinde de orta yere, gençliğinin kemaline, en olgunluk çağına. Hem ömrü dünyadaki hılkat insan devrine ve kainat yaratılmış ama kainattan beklenen misafir insan. İşte kainat o ilk aşamalarını geçirmiş, mükemmelleşmiş ve insanı dünyada misafir ettiği deme gelmiş. Tam da oraya işaret ediyor. Evet, hılkat insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyatı, rahmeti ve füyüzatı nimeti hatırlatır. İşte insan bu aşama aşama en küçüğünden en büyüğüne intikal ederek, adeta bir fikri miraç yaparak günün ortasından, efendim, mevsimlerin ortasına, oradan insan kendi ömrünün ortasına, gençliğine, oradan kainatın ömrünün ortasına, insanlığın yaratılış aşamalarına intikal ediyor ve burada tecelli eden ilahi kudreti ve de ilahi rahmeti insan hissedebiliyor. Ona karşı hayretle, hayranlıkla ve muhabbetle mukabil etmesi gerekiyor. İşte zaten bu vakit onun için seçilmiş. Bütün bunları insan derin ve geniş bir bakış açısıyla görebilir. Evet. Asır zamanı ise ikindi vaktinin namazı neye işaret? İkindi e, namazının vaktin ne işaret ediyor? Asır zamanı ise güz mevsimine. Hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin Aleyhissalatu vesselam asr sıretine benzer ve onlardaki şûnat ilahiyeyi ve inat inâmat rahmaniyeyi ihtare eder. Evet. Gün artık gücünü yetirmiş güneş Batışa doğru mail etmiş ciddi ciddi. Bu neye gösteriyor? Sene de batışa mail etmiş. Nasıl? Güneş sararıyor, yapraklar da sararıyor, güz mevsimine işaret ediyor. Hem ihtiyarlık vakti, insan da sarıp sararıp solduğu, gözlerinin feri kaybolduğu bir dönem var. İhtiyarlık vakti. Hem ahir zaman Peygamberinin asır sahretine benzer. Bir de Peygamberi sallam artık dünyanın sonunda geleceğini zaten söylüyor. Ben ikindi üzeri Peygamberim diyor. Asır vaktine asır saadet ve asır yani asır hem yüzyıllık bir dönemi işaret ettiği için hem de ikindi vaktine ıstak burada birleştirmiş oluyor söylerken asır saadete işaret ediyor. Evet. Dolayısıyla insanın işte günün batarken durumuna baktığında kendi batışını da düşünmeli ihtiyarlık vaktine yaklaştığına da ya dünyanın ömrünün tükenmekte oluşuna da insan iktikadebilmeli. Dolayısıyla burada elde ettiği tefekkürü bütün detaylarıyla görebilmeli. Görebildiği zaman tam insani bir bakış açısı, bir tefekkür yakalıyor. Ki bu tefekkür gerçekten bir sene ibadetten daha hayırlı hadisin ihbarıyla. Evet, çünkü insan damladan deryaya intikal etmiş oluyor. Üstad Hazretleri'nin zaman zaman buna benzer ifadeleri var. Bu manayı sürekli yaşadığını gösteren. İşte istat bir ikindi üzeri vakti bir kaleden dünyayı seyrettiğine bakıyor. İşte bakıyor ki gün ihtiyarlamış. Yani güneş batmak üzere. Dolayısıyla güz mevsimi sene de ihtiyarlamış. O da bitmek üzere. Son kendisine bakıyor. Saçındaki sakalındaki beyazlara. Kendisi de ihtiyarlamış. Gitmek üzere. Sonra bakıyor dünya da ihtiyarlamış. O da gitmek üzere. Sonra bu gidicilere baktığı zaman bu girişi fark edip dünya gelişinin e, ne anlama geldiği ve kendisine yüklenmiş olan vazifeyi yapıp yapmadığını insan çok daha derin hissediyor. Evet birbiri ardınca bu tefekkürü yaptığı zaman insan gerçekten insaniyete, bakış, insaniyete yakışır. Çünkü Cenab-ı Hak insanı bunun için yaratmış. Böyle geniş bir ufuk vermiş insana bu tefekkür yakaladığı zaman Cenab-ı bu muhteşem sanat galerisindeki sanatlarına ve orada eden muhteşem performansa gösteriye insan şahit oluyor. Hayret ve hayranlıkla mukaber ediyor. Ve de orada kendisine takdim edilen ve diye bütün mahlukatın önüne sunulan nimetleri görüyor. Onların tamamına, onlar adına şuurlu bir şükür yapıyor insan. Evet. Dolayısıyla asır zamanda insan bunu görüp asırın vaktine ikindi vaktine durduğu zaman eğer bu manada durabilse adeta kainat arkasını alıp kainatın sultanına muhatap oluyor gibi bir hal keşfeder ki bu insanın zavallı insanı ne kadar yüksek bir makama çıkarır, adeta bir nevi miraca yükseltiyor. Yani peygamberimiz ﷺ miracıyla nasıl bütün mahlukatı yaratılmışları geride bırakıp kainatın sultanına muhatap olduysa. İşte insan da adeta bu görüntünün arkasındaki işte günden geçip, seneden geçip, kendinden geçip, kainattan geçip Cenab-ı Hakk'a muhatap oluyor. Evet. Ve insanite yakışır. Yüksek bir mahiyet kesip ediyor. Evet. Mağrip zamanı ise akşam namazının vakti ise güz mevsiminin, ahirinde pek çok mahlukatın grubunu yani güz bitiyor, Birçok nazik nazenin mahlukat, böcekler, bazı çiçekler, bazı nebatlar vefat ediyorlar. Batıyorlar yani. Sadece güneş batmıyor. İşte güz mevsiminde de bu kadar mahlukat batıyor. Bunu da gösteriyor akşam namazının vakti. Güneşin batışı birçok mahlukatın batışını da gösteriyor güz mevsiminde. Hem insanın vefatını, insanın da vefatını haber veriyor insan da. Düşüyor bir yaprak gibi adeta toprağa. Hem dünyanın kıyamet iddiasındaki harabiyetin ihtariyle, aynı şekilde dünya da o tarafa doğru gidiyoruz. Bunları hatırlatmakla teceliyat celaliyi ifam. Cenab-ı Hakın muhteşem, ihtişamlı e, icraatlarını, tecellilerini ifam yani insana fehmettiriyor, idrak ettiriyor ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Dolayısıyla insan güneşin batışından mevsimlerin, yani yazın bitişine, oradan insanın kendi batışına, oradan kainatın batışına intikal ettiriyor insanı. Dolayısıyla bütün defterler dürülüyor. İnsanın kendi defterleri dürülüyor, dürülmek üzere. İnsan bundan hızlı bir şekilde uyanık bir... Zihinle bunu mütalaa ettiğinde kendisine vermiş olan vazifesini yapıp yapmadığına insan yeniden dönüyor. Fırsatlar bitmeden yapma gayret içerisine giriyoruz. O halde biz marip namazınına e, kalktığımız zaman bunları düşünerek kalkarsak eğer gerçek bir insanlık e, tablosu çizmiş oluyoruz. Evet. Gün battı, yaz da battı, insan da batmak üzere. Kainatta kainat da ömrünü doldurmak üzere. Bunların hepsini peş peşi bize hatırlatıyor akşam namazı vakti. İhşa vakti ise yani yatsı namazının vakti. Malum yatsı vakti güneşin artık bütün eserlerinin kaybolduğu yani gündüzden eserin kalmadığı andır yatsı namazının vakti. Bu neye işaret ediyoruz? Alem-i zulümat, nehar aleminin bütün hasarını siyah kefeniyle sert etmesini. Hatta karanlıklar alemi, bu gündüz aleminin bütün eserlerini siyah bir kefenle kapatıyor. Renkler kayboluyor. Evet. Hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Yani nasıl karanlık bir kefen adeta e, gündüz alemini örtüyor. Kapatıyor, görünmez hale getiriyor. Aynı şekilde de kışta beyaz kefenini ölmüş yerin yüzüne seriyor, örtüyor. Buna işaret var. Hem vefat etmiş insanın bakiye asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini. Diğer bir işaret de insanın ömrüne bakıyordu. İnsan da öldü, akşam namaz vakti ona işaretti. Bir de insandan ne kalmışsa geriye hatıralar vesaire onlar da artık unutuluyor. Evet insanın geriye kalan şeyler, onu hatırlatan şeyler de ortadan kalktığı için insana ait hiçbir eser kalmıyor, hiçbir belirti kalmıyor vefat eden insana ait. Bunu gösterir yatsı namazı vakti. Evet, sen hatırlayanlar da kalmıyor çünkü senden bir hatıra da kalmıyor geriye. Hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtardır. Diğer taraftan dünyanın eee e, işte harabiyetini anlatıyordu akşam namaz vakti, yatsı vakti de sanki dünyada bir hayat yaşanmamış gibi dünyanın bomboş olduğu, böyle güç, kuvvet iddiasında bulunan insanların da ortalıkta görünmediği, her şeyin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın olduğunun ayan beyan ortaya çıktığı bir zaman dilimi oluyor. Evet, Kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Yani ki Cenab-ı Hak siliyor adeta yeryüzünü. akşam güneşin batışıyla gündüzden eser kalmamasıyla işte yazın bütün eseri silmiyor kışın siyah beyaz bir kefenle diğer taraftan vefat eden insanın da zamanın geçmesiyle ondan hiçbir hatıranın ve izin kalmaması hatırlanmaması artık o insanın noktasını insana hatırlatıyor diğer taraftan dünyanın Tamamen harap olup sanki üzerine hiçbir konan göçen olmamış gibi bir hal kesmedeceği bir döneme işaret ediyor. Bunların tamamında kahhar zülcelal ünvanıyla her şeyi kahrında tutan, adeta kavzasında tutan Cenab-ı Hakk'ın celalli icraatını gösteriyor. Demek ki bütün mülk onundur. Bu ayan beyan ortaya çıkmış oluyor. Evet tıpkı saniyeden dakikaya, dakikadan saat, saatten güne intikal eder gibi insanda işte yatsı vaktinden kışa, oradan insanın bütün hatırlarının kaybolduğu zaman dilimine, oradan da kainatın kıyamet sonrasında insanlıktan hiçbir eser kalmadığı dönemlere işaret ediyor. E bunu insanın zihnini buna hazırlıyor ve büyük ölçekte bunu hissetmesini sağlıyor. İnsan bu tefekkürü, yolculuğu yaptığında Evet, gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alemi berzah-ı ifham ile ruh-u beşer rahmeti rahmana ne kadar muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Evet. Gece karanlık, ya sabah olmasa ya güneş doğumasa hep böyle kalsa insanlar ne yapar? Güneşsiz ne yaparız? Yani? Oradan dolayısıyla bu güneşlere verip çeviren geceyi bize musahkar eden Cenab-ı Hakk'ı o büyük icraatını ve onun muhteşem sonuçlarını bize nimet bize ihtar ediyor. Hem kışı, diğer taraftan kış geldi ya kıştan sonra bir bahar gelmese o muhteşem sergiler yeniden açılmasa, o muhteşem ziyafetler yeniden dizilmese hem kabri hatırlatıyor. İnsan öldü. Dağıldı bütün hücreleri. Ya tekrar insan yeniden inşa edilmese ne kadar insan için acı bir durum olur. Evet. Aslında bunu hatırlatıyor. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olduğumuz insanı idrak ediyor orada. Hem alem berzahı ifham ile ruhu beşer, rahmeti rahmana ne kadar muhtaç olduğunu ihsan eder. Diğer taraftan işte dünyanın yıkılıp ahiretin kurulacağına kadar bir ara zaman var. Son alem berzah diyoruz. Bu dönemde işte o kadar mahlukatın yeniden hayat bahşedilip ebedi bir hayata mazhar edilmesi ne insan düşünüyor düşünmek durumunda gece vaktinde. İşte i̇nsan geceden kendi gecesinden kış gecesine, oradan da kabir gecesine, oradan da alemi berzah gecesine, kıyamet sonrası karanlık döneme işaret ediyor. Ve bu dönemlerde artık Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ne kadar muhtaç olduğumuzu çok daha net bir şekilde idrak edebiliyoruz. Evet. Demek ki geceye ikram gündüz oluyor. Kabre ikram insanın yeniden dirilmesi oluyor. Alem berzaha ikram ebedi bir suret yeniden diriliş ve önümüze cennet gibi inşallah muhteşem bir alemin gelişi oluyor. Nasıl bütün bunlarda tecelli eden rahmet, tecelli eden ve edecek olan rahmete karşı insanın ne kadar muhtaç olduğu. Ne kadar şükran ve minnet duygusuyla dolu olması gerektiğini insan bu tefekkürü, bir miracı bir tefekkürle insan rahatlıkla anlayabilir. Ve gecede teheccüd ise gece işte o karanlıkta kalkıp tek başına Cenab-ı Hakk'a ubudiyeti arz ettiğimiz zaman çok değerli bir zaman ise kabir gecesine gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir ikaz eder. Gecede ışık yok, ses yok, tek başınısınız kalkmışsınız, tek başınıza Rabbiniz'e teveccüh edip el kaldırıyorsunuz. İşte buradan o yukarıdaki intikalleri yaptığımızda. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, cemaline ne kadar muhtaç olduğumuzu San orada anlıyor. Bu gece kabir gecesinde de yapayalnız Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muntazır olacağımızı ve berzah aleminde ruhlarla beraber yeniden inşa ve dirilişi bekleyişimizi bize intikal etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla orada Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ne kadar muhtaçız, Affına ne kadar muhtaçız? Bunu insan çok net bir şekilde anlayabiliyor. Onun için zaten gecede tehtüd son derece önemli. Her şeyin bittiği, sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın varlığının hissedildiği bir dönem. Bize hiç kimsenin hiçbir şekilde, hiçbir faydasına olmadığı dönemler bunlar. Evet, Sebeplerin tamamını ele, ayak çektiği bir dönem. Dolayısıyla insanı gecede bu az ve fakrını tam hissetmekle, bu az ve fakrına tam medet edecek ve ona yeniden hayat bahşedecek gündüzle, baharla, haşirle Rabbini insan daha derinden kavrayabiliyoruz. Onun, olan rahmetini, onun bize olan rahmetini tam hissedip ona şükran ve minnet hisleriyle dolabiliyoruz. Evet. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hant ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise, yani bir devir dönüyor artık. İkinci bir sabah uyandığımızda, bu ikinci sabahla ne tür bir... E, tefekkürün insanın aleminde yer etmesi gerektiğini ifade ediyor Üstad burada. İkinci sabah ise sabah haşri iftar eder. Yani, haşrın sabahını insana hatırlatıyor. Evet şu gecenin sabahı şu kışın baharı ne kadar makul, lazım ve ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Yani gündüz vardı gitmişti ...silinmişti geceyle... sabahlin yeniden... ...bir gündüzün geldiğini görünce insan... ...işte... ...baharın yazın gittikten sonra... ...yeni bir baharla karşılaşınca... ...yeni ümitlerle doluyor insan yeniden... ...bunu hatırlatıyor yani... ...gündüzün nasıl yeniden... ...karanlıktan sonra ışığa kavuşuyoruz... ...kıştan sonra yeniden... ...ilahi nimetlere kavuşuyoruz baharda... ...aynı şekilde... Kendi vefatımızdan sonra yeniden hayata kavuşacağız inşallah. Yani geceden sonra nasıl bir gündüz geliyor? Giden bir bahardan sonra yeni bir bahar geliyorsa, vefat eden bir insan da yeniden hayata mazhar olacaktır. Bunu gösteriyor. Evet. Bu kainat yeniden inşa edilip hayata mazhar olacaktır. Haşir suretinde. Bütün bunları peş peşe gösteriyor. Yani insan bu kainat saatine gerçekten bakmayı öğrense başka bir tefekküre ihtiyacı yok. Üstadın i̇şte hayatında yine bunun çok değişik tecellileri var. Mesela çok rahat ifadelerle öyle güzel kullanıyor ki mesela ben diyor bu işte mahfilden çıktığım gibi İstanbul'dan da bir gün çıkacağım ve bir gün de dünyadan çıkacağım. Yani bir odadan çıkarken o şehirden çıkacağını ve dünyadan da bir gün çıkacağını düşünüyor. Dolayısıyla Deryada da, şey deryayı damlada görmek budur. Bir hareketten en külli hakikatlere intikal etmek budur. Yani tefekkür bu. Dolayısıyla Mevlana Hazretlerinin hayatında bu var. Sürekli bu var. Yani en küçükten hiçbir şey küçük değil. En büyüğe intikal ediyor. Bu da müthiş bir tefekkürü, e, insanda ufuk açıyor. Evet. Demek <gülüyor> bu beş faktin her biri bir mühim inkılap başı oldu. Yani inkılap çok büyük hadisedir. böyle Ses getiren, insanları uyandıran, uyuşukluğu gideren, bütün duygularını harekete geçiren bir şeydir inkılap, devrim deniyor ya. Aslında bu vakitlerin her biri öyle bir devrim. Fakat biz ülfet denen hastalıkla göre göre sanki her şey sıradan, her şey normal. E zaten böyle olur. Tarzında bir bakış açısına... Düşmüş bulunuyoruz maalesef. Oysa insanın silkinip böyle tefekkürü bir ameliyatla bundan kurtulması gerekiyor. Bu vakitler sıradan vakitler değil. Çok mühim birer inkılap başı, çok önemli dönüşümlerin olduğu zaman dilimi ve büyük inkılaplar ihtar ettiği. Bir de sadece kendileri büyük bir inkılap değil. Ondan çok kat ve kat büyük inkılaplara işaret ediyor. Onları hatırlatıyor. Böyle olduğu gibi Kudret-i Samadaniye'nin tasarrufatı ı yevmiyesine işaretiyle yani kudret-i ilahiye bir gün içinde neler yapıyor bunu insana gösteriyor. Hem senevi bir sene içinde Cenab-ı Hakk'ın icraatlarını yine gözümüzün önüne seriyor o günlük o, o dakikaya o saate bakarak. Hem asri yani bir asır içerisinde Cenab-ı Hak nasıl icraatlar yapıyor ne tür e, harikalar gösteriyor ve ne tür nimetler ihsan ediyor. Bunu hem dehri yani bütün zaman içerisinde kudretin mucizatını ve rahmetin hedeyasını hatırlatır. Yani Cenab-ı Hak bir gün içerisinde küçük ölçekte müthiş icraatlar gösteriyor bize. Biz fakat daha büyük daireye inkılap edebilmeli ve bir sene içerisinde Cenab-ı Hak'ın icraatlarını görebilmeliyiz. Hatta daha ileri gidip bir ömür içerisinde insanın geçirmiş olduğu inkılaplar ve o inkılaplar içerisinde muhatap buldur rahmetleri insan müşahede edebilmeli yetmez. İnsan bütün kainatın yaratılışına buradan intikal ederek orada tecelli eden ilahi kudreti ve ilahi rahmeti görebilmeli. Evet. Hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hediyasını hatırlatır. Demek asıl vazifeyi fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Evet. İnşallah 5. nüktede daha etraflı olarak üstte bazı farklı noktalarını temas edecek. Onlarda bir başka sohbetimizde ele alacağız. Subhaneke, la ilme lana illa ma allamtana inneke entel hakim ve ahiru davani rabbil alemin el